ve ina abdûk ve ina ahlaktik ve vaadtik meslekatı, evuldu biki minşer maçlanatı, abu uluk biniymatik alay ve abu ubidan bi, faulili, fî innahu la yafir illa ente. kabul etsin, günahlarımızı affetsin, bundan sonra ömrümüzde sevdiği kul olmayı nasip etsin. Sinnemize. Devamlı abdestli gezeceksiniz. Bir şartımız bu. Hep abdestli olacaksınız. Her gün verdiğiniz zikirleri yapacaksınız. Hangi saatiniz müsaatse gece gündüz, sabah, akşam, öğleden önce, öğleden sonra bu zikirleri yapın. Üzerinizde kulakları varsa sahiplerini bulun, verin, ödeşin, helalleşin. Ahirete hak bırakmayın. Namaz oruç borçlarınız varsa onları da kılmayı ihmal etmeyin. Namaz borcu, oruç borcu, zekat de ahirete göçmeyin. Hepsini oradayken ödemiş olma gayret edin. Devamlı abdesti gezeceksiniz. Camii, cemaati, cumayı erkekler terk etmesin. Hanımlara tabi cemaat farz değil. Onlar da evlerinde kılarlar, evvel vakitlerinde kılarlar. Zikri yapacağınız zaman sakin, temiz bir yer seçmeye gayret edin. Sakin, huzurlu bir yerde yapın zikirlerinizi. <gülüyor> Ama o öyle olmazsa otobüste de olur, minibüste de olur, iş yerinde de olur. Efendim her zaman boş fırsat bulduğu zaman yürürken de olur, otururken de olur. Ee, o ayrı. Ama huzurlu bir yerde şöyle kıbleye doğru oturursunuz, diz çökersiniz. Evvela 25 defa Estağfurullah dersiniz. Sonra bir Fatiha, üç kulüvallah okuyun. Bunları, bunları Peygamber Efendimiz'in ruhuna... Ve Peygamber Efendimiz'den bize kadar silsilelerimizden gelmiş geçmiş Evliyaullah, pillerimizin, müşrülü, kamillerimizin ruhlarına hediye edin. O mübarekler sizi sevsin, rüyalarınıza girsin, manevi bakımdan yardımcı olsun, himmet eylesinler. Sonra gözünüz kapalı, rabıtayı müret yapacaksınız. Rabıtayı müşrük yapacaksınız, rabıtayı kalp yapacaksınız. Ne demek bunlar? Bir kere rabıta düşünmek demek. Hayal etmek demek. Rabıta'yı ne? Ölümü hayal etmek. Rabıta'yı mürit, hocasını gözünün önüne getirmek. Rabıta'yı muza da Allah'ın yüzünde olduğunu hayal etmek demektir. Mürit, yani siz, zikre oturduğun zaman ne yapacaksınız? Gözünüz kapalı. Ölümünüzü düşüneceksiniz, kabri düşüneceksiniz, kıyameti düşüneceksiniz, mahşer yerini düşüneceksiniz, mahkemeyi i kübrayı düşüneceksiniz, sıratı geçerken ne olacak düşüneceksiniz, cehenneme düşenlerin nasıl cehir cehir yandığını düşüneceksiniz, cennete gidenlerin nasıl bahtiyar olduğunu düşüneceksiniz. Gözünüzün önden böyle gözünüz kapalı, geçireceksiniz bunları hayalinizden, rabıtayı müret yapacaksınız yani. Sonra kendi nefsinize diyeceksiniz ki, ''Ey nefsim bak ölmek var mı?'' Kesinlikle var. Katil bir şey. Çare yok. Herkes ölecek. Ölümden sonra bunlar başa gelecek mi? Amenna vesadaklar. Bunlar da olacak. Öldükten sonra cehennemliklerin arasına ayrılmamaya dikkat et. Bu dünyada. Çünkü orada çare yok. Cenneti kaçırmamaya dikkat et bu dünyada. Çünkü orada çare yok. Orada cenneti istiyorum demenin faydası yok. Bu dünyada cenneti kazanmak için fedakarca müslümanca yaşamak lazım. Cehenneme düşmemek için de sabırla Allah yolunda durmak, günahlardan uzak olmak lazım. Aman hayatının kıymetini bil, aman cenneti kazanmak için gayrete gel, aman cehenneme düşmemek için dikkatli ol diyeceksiniz. Bu bir. Rabıtayı meftin. Bunu yapacaksınız. Bu çok kıymetli, çok sevaplı bir şey. Bir. İkincisi Rabıtayı Mürşid yapacaksınız beraberce zikri yapıyoruz diye düşüneceksiniz. Bizi karşınızda, mürşid-i kamillerimizle beraber oturmuşuz diye göz önüne getirin. Mübarek bir yer düşünün. Peygamber Efendimizin mescidi gibi düşünün. Kabe-i Müşerrefe'nin yanı gibi düşünün. Şöyle karşılıklı oturmuşuz da zikri beraberce yapıyormuşuz diye gönlünüzü gönlümüze bağlayın. Manevi bakımdan size gelecek olan işaretleri, Efendim hisleri, feyizleri almaya gayret edin. İnsan şehine böyle bağlandığı zaman kalbine çok feyizler gelir, çok güzel duygular gelir, çok heyecan ve lezzetler gelir. O zaman yaptığı ibadetin tadını duyar, faydasını görür. Tasavvufu ilerlemesi güzel olur. Önünden perdeler açılır. Hayırları görür. Sonunda daha güzel makamlara, hallere ulaşır. Resulullah Efendimiz görmeye Allah'ın izniyle muvaffak olur. Onun için bu Rabatayı Mürşi'yi yapacaksınız. Bu da lazım. Çok önemli. İki. Yani insanın hocasıyla beraber olması lazım. Ama bazen olmuyor. Kırkkale'de oluyor, Konya'da oluyor, Adapazem'de oluyor, bilmem Orhan Eylül'de oluyor, Bursa'da oluyor. Tamam. Gözünü kapattım beraber olur. Beraber oldu mu da efendim feyizli çok olur. Bu iki. Üçüncüsü Rabıtayı Huzur. Allah bizi görüyor muhtemaf kardeşlerim. Biz Allah'ın huzurundayız. İçimizi dışımızı biliyor. Her halimizi biliyor. Biz onu göremiyoruz, o bizi görüyor. Diyeceksiniz ki ya Rabbi sen bizi görüyorsun. İçimizi dışımızı biliyorsun. Sen alemlerin Rabbısın. Ben senin kulunum. Bunu biliyorum. Sana güzel kulluk etmek istiyorum. Hevesim bu. Ama bana yardım eyle ya Rabbi. Tevfikini refike eyle ya Rabbi. Ben de sevdiğin kulların arasında rütfunla kerebinle kabul eyle ya Rabbi diye Böylece dua edeceksiniz, Allah'ın huzurunda olduğunuzu hissedip zikri yapacaksınız. Allah beni görüyor, ben Allah'ın huzurundayım diye zikri öyle yapacaksınız. Ne zikirleri yapacaksınız? Beş tane zikir veriyorum yeni ders alanlara. Yüz estağfirullah. Estağfirullah. Kim söyledi bunu? Peygamber Efendimiz. Yani benim çıkarttığım bir şey değil Efendimizin tavsiyesi Efendimizin buyruğunu tutmuş olacaksınız 100 estağfurullah sonra 100 la ilahe illallah kim söylemiş? Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimizin tavsiyesini tutmuş olacaksınız sonra bin defa Allah Allah Allah diyeceksiniz her yüz defasında ilahi ente maksudi ve erudaki maksudi neden? Çünkü Allah Kur'an'da beni çok çok zikredin diyor ya öylese, amen, hizkürullah'a, zikrem, kesira. Çok zikredin. Kesira, çok zikredin. Bu da üç. Dördüncüsü, yüz defa salavat-ı şerife getireceksiniz Peygamber Efendimiz'e. Hangi salavatı getirseniz, hangisini biliyorsanız yapın. Yüz salavat-ı şerife, bu da çok sevaptır. Bunu kim buyurmuş? Bunda da Peygamber Efendimiz buyurmuş. Sonra yüz defa da Allahu ahad okuyacaksınız. Allahu ahad'ı da okuyacaksınız yüz defa. Beş tane zikir. Estağfurullah. La ilahe illallah. Allah salavat-ı şerife, Allahu ahad. Beş zikiri vazife olarak yapacaksınız. Bunlar bitti mi? Bitti. El açıp dua edin. Dua da ibadettir. Allah dua eden kulunu çok sever. İsteyince kızmaz Allah. Allah isteyince sever. İstemeyene kızar Allah vay edepsiz, utanmaz yüzsüz, arlanmaz, terbiyesiz benden bir şey istemiyor diye istemeyene güzel. İsteyeni istedikçe sever. Dua eden kulu sever. Dua ettikçe sever. Pazarru ve niyazı ettikçe sever Allah. Onun için hem kendinize dua edin, hem bize dua edin, hem ana babanıza dua edin, hem şu zavallı Müslümanlara dua edin. Dünya, dünyanın her yerinde kafirler, birlik beraberlik olmuş Müslüman kardeşlerimizi eziyor dua edin. Yardım ederseniz yardım edin. Yardım edemezseniz dua edin. Dua da yardım. O da yardımın bir çeşidi. Böylece güzel dualarla şey yapın. Bitirin zikirinizi. Gününüzün öbür zamanlarında da kalbinizden zikredin. Şimdi ben size onu öğreteyim. Beni dinleyin. La illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Buyurun sizle beraber söyleyin illallah illallah illallah Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı kapatın Gözünüzde yumun İçinizden Allah demeye devam edin, sessiz olarak. Allah mübarek etsin. İşte böyle sessizce kalbinden, içinden Allah demek zikrin en kıymetli en sevaplı şeklidir bunu da yolda minibüste, otobüste tezgahta, iş yerinde yürürken, otururken gezerken, eliniz çalışırken yapın kalbiniz Allah desin her zamanınız kazançlı olsun, sevaplı olsun ecriniz, sevabınız çok olsun ahirette yüzünüz gülsün bizim bu dervişlik yolumuz tasavvuf yolumuz nedir? peygamber efendimizin yoludur sahabe-i kiramın yoludur evliyaullahın yoludur takva yoludur, İhsan yoludur onun için bu yolda ihlasla yürüyün, peygamber efendimizin hadislerini okuyun, öğrenin bid'atlardan uzak yaşayın Sünneti i uygun yaşayın Kur'an yolunda yürüyün namazlarınızı kılın, cumaları terk etmeyin namazların sünnetlerini de ihmal etmeyin beş tane sevaplı namaz var, onları da kılın sabah namazından sonra oturup, Kur'an okuyup, evrad-ı okuyup, dualar yapıp, zikirler yapıp, güneşin doğmasından 25 dakika geçtikten sonra kılınmaya başlayabilir. işrak namazı. Bunu kılın. Çok sevabı var. Sabahla öğlenin arasında 9'da 10'da 11'de, öğlene 45 dakika kalıncaya kadar, bir de duha namazı vardır. Dört yüken. O da Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Onu da kılın. 2. İşrak namazı güneşin doğmasından biraz sonra. Duha namazı sabahla öğlenin arasında öğlene yakın zamana kadar olabiliyor. Evvabin namazı akşam namazının sünnetinin arkasından. ilk rekat dört rekat tahmazı. Her akşam namazının arkasından. Bu da çok faydalı. Gece yatarken taze abdası alacaksınız. Dört rekat namaz kılacaksınız. öyle yatacaksınız. Bu da çok sevap. Abdesti yatanın bütün gecesi meleklerle geçiyor ibadete yazılıyor, ölürse imanla geçmesine sebep alıyor. Geceliğinde uykunuzu bölün, yataktan kalkın, abdest alın, teheccüd namazı kılın. Bu da çok sevap. <Gülüyor> Geceliğin teheccüd namazı kılmak çok sevap. Pazartesi, perşembe oruçlarını tutun. Efendimiz pazartesi, perşembe günleri umumiyette oruç tutardı. Bu Şevval Ali ayının şimdi 13'üne gelmişiz. Yarın 13 galiba veya bugünden 13'üydü takvime bakın efendim oruç tutmak çok sevaptır arabi ayların 13 14 15'i ayrıca şevval ayında 6 gün oruç tuttu mu bir insan ramazandan sonraki bu şevval ayında bütün sene oruç tutmuş gibi yazılıyor defterine onun için bu 6 gün orucunu tutun zilnikcenin 9 gün orucunu tutun arafa günü orucunu kaçırmayın Recep'te şaban oruç tutun gecelerinde oruç tutun Oruçlar insanın kalbini nurlandırır Nefsini islah eder Sevabı çok olur <gülüyor> Sonra Başka sevaplı neler var İlim öğrenin çok sevaptır Öğrendiğinizi başkalarına öğretmeye İslam'ı yaymaya çalışın İslam için çalışın çok sevaptır Paranız varsa hayır hasenat yapın çok sevaplıdır. Gücünüz yeterse dilinizle, malınızla, canınızla Allah yolunda cihad edin. Çok sevap kazanın. Sevaplı işlere koşturun. Fukaranın yardımına koşun. Dullara, yetimlere yardımcı olun. Zavallılara, mazlumların imdadına yetişin. Çeçenistan'a, Balkanlara, efendim, Bosna'ya, her seke, dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerinize elinizden geldiğince yardım etmeye çalışın. Sevaplı işlerin çeşitlerini Kur'an'dan, hadis-i şeriflerden öğrenebilirsiniz. Detayını. Sonra, günahlardan kaçınmaya çok dikkat edin. Dervişlik yolu takva yoludur. Günahlardan kaçınacaksınız. Gülbünüzle sahip olacaksınız. dilinize sahip olacaksınız. sahip sahip ve hakim olacaksınız. Haramlardan, günahlardan uzak duracaksınız. Nefse uymayacaksınız, şeytana kanmayacaksınız, günahlara yanaşmayacaksınız, haramlara bulaşmayacaksınız. Çok dikkat edeceksiniz. İnsan haramı yedi mi, haramı işledi mi, günaha bulaştı mı feyzi kaçar. Dervişlikteki kazançları elden gider. Onun için aman takva etli olun, günahlardan kaçınmaya çok dikkat edin. İbadetler kadar önemli, belki onlardan daha önemlidir. Günahlardan kaçınmaya dikkat etmek. Tamam namazlısın, niyazlısın, Allah kabul etsin. Ramazanda orucunu tutuyorsun filan. İyi. Günahlardan da kaç. Her çeşit günahtan korun. Günahları öğren. Bir liste yap, ezberle. Günahlardan kaçın. Üçüncüsü tavsiyelerimizin. Kamil insan olacaksınız ya. Kamil insan nasıl olunur? Güzel huylarla olur. Güzel huylarla olur. Kötü huylerden kurtulduğu zaman insan, kâmil insan olur. Bu halde kötü huyları öğrenin, sizde var mı yok mu? Varsa atın. İyi huyları öğrenin, sizde var mı yok mu düşünün, iyi huyları alın. Kötü huylar neler? Cimrilik kötü bir huy. Cimrilik var mı? Çömert olmaya çalışın. Merhametsizlik kötü bir huy. Var mı merhametsizlik, gaddarlık? Var. Sadislik var mı? Var. Tamam, merhametli olmaya çalışın. ya da eski bir farzın lastikli niyeti olmaz. Yani ya o ya o hem o hem o olmaz. Bir tanesidir. Üç sürekatlı sünnet yoktur. Olsa olsa farzın kazasıdır. Üç sürekat kılırsa hem sünnet kıldık hem kaza ettik. Öyle kurnazlık yok. Yani bu da bir çeşit bidattır. Çünkü bozmak oluyor dini ahkamı. Lafız olarak değil de cahilliyden şeriata İslam'a mağlup olmak küfür müdür? Evet, küfrün şakası yoktur. Tabi küfür oluverir. İslam'a karşı olduğum insan kafir oluverir. Küm? diye küfrünün içine düşüverir. Hani yolda giderken böyle önündeki çukuru görmüyor. Lahm'a pat diye batıyor ya öyle olur işte ne yapalım. Dikkat etmiyordu görmüyordu filan derken gider. Kuyunun içine. Lahm çukuru. Evliliğim konusunda görüşünüze ihtiyacım olduğundan dolayı Görücü usulüyle nişanlandık. Anlamadım. Bize sormamız, nişanlanmış görüşümüz. Dini nikahımız kıyıldı. Daha sonra çeşitli nedenlerde aileler ve bizim aramızda soğukluk geldi. Ayrılma noktasına gelindi. Babam istemiyor, kız tarafı olmasını istiyor. Kızın bazı hal ve hareketleri bizi soğuttu. Şimdi tavrı olumlu yönde değişti. Fakat ben kararsızım, değerli görüşlerinizi beklerim. Ha. Sen de evlisin... Kardeşim, bu soruyu soran kardeşimiz evli. Dini nikahı yapmış ne demek? Evlenmiş. Onun için yuvayı koruma gayret edecek. Şimdi istiyorum soğukta girdi, sıcaklık girdi yok. Önceden biz diyoruz ki, bak birbirinizi iyi tanıyın, inşallahlık devresi olsun, bilmem ne, dini nikahı yaptık da sonradan dini nikahın şartlarına uymuyorsunuz, günaha giriyorsunuz, böyle yapmayın diyoruz. Yeni nikahı yapıyorlar. Ondan sonra soğukluk girdi. Ailemiz istemedi filan gibi şeyler çıkıyor bu kardeşimizin dediği gibi. Ama artık evli bunlar. Karı koca olmalı. Dini nikah yapmışlar. Bunlara ne derler? Nikahlı gayrı gayrı medhulun biha. Yani düğün olmamış. Geldik olmamış ama nikahlı. bakımdan bakımından problem, durum biraz değişik ama nikahlı. Hasta bir kardeşimiz dua rica ediyor. Allah şimdi hastalığımıza şifa versin. Bize verdiğiniz zikir derslerini kalbi zikir olarak yapabilir miyiz? Daha iyi olur. Yapabilirseniz hepsinde yapabilirsiniz. Kalbi zikrin sevabı yetmiş kat daha fazladır. Bir genç kızın çeyizi nisap miktarını geçerse zekat ve kurban kesmesi gerekir mi? Onlar ev ihtiyacından yani evin şusu busudur. Onlar şeye dahil değildir. Ama Bizim Türkiye'de umumiyetle herkes efendim, zekat verecek ve kurban kesecek duruma zenginliğe sahip oluyor. Evet, buradan bir, bir adet hatmi Kur'an-ı Kerim daha çıktı. Allah bunda kabul eylesin. O 24 Kur'an-ı Kerim hatmine ilhaken, Efendim o dua ettiğimiz şeyleri bu kardeşlerimize de ihsan eylesin. Ayırırken görmemişim bunu. Veya sonradan verdiler. Soyadımı değiştirmek istiyorum. O Güzel değiştirirseniz iyi olur. Şöyle adı de... Salah olsun. Salah, salihlik demek. Salah. Selma ve Şirin ders almış isimleri yazılacak. İsim değiştirmek istiyorlar. Efendim, Selma ismi olabilir. Şiirin ismi, efendim, e, şerife olsun. Selma ismi eskiden beri olan bir isim. Her iki çocuğunda da Sara, kendisinde de Sara hastalığı olan bir hanım. Evet. Doktor tedavisinden başka ne yapabiliriz diyor. Çörek otuna devam etsinler. Çörek otuyla bal yeme. Allah'ın izniyle şifa bulurlar. <Gülüyor> insul rüyasını anlatıyor. Rüyasında cübbe vermişiz ona ama biraz efendim böyle kızgın ve kırmızı şekilde şuna bir cübbe ver demişiz. Onu diyor ya nedir bu hal diye üzülmüş. Tabi insanın tasavvufu eder işte kusurlar olur. Dikkat etmesi lazım. Düz edince geçer. Bilgen, Saniye, Meral, Tezban. İsimlerini değiştirmek istiyorlar. Efendim Saniye, Seniye olsun Efendim Bilgen Büşra olsun Meral e, Mel, e, Meliha olsun Kezban da Kadriye olsun En artı Hiçbir sağlık problemimiz olmadığında Çocuğumuz olmuyor eh, Allah hayırlı çocuk ihsan etsin siz de şerak bal yemeye devam edin. Şeytanın peygamber efendimizin şeklinde görünmediğini hadis-i şeriflerden biliyoruz. mürşid kâmillerin suretine de giremez. Evet. mürşid kâmillerin de suretine giremez. Yani ben filancayim deyip gelip kandıramaz yani. Peygamberim deyip gelip kandıramaz şeytan. Öyle selayet yok. Rüyada şaşırttırma yapamaz. Büyü ve cinne karşı okunacak dualar Kul vallahi kul özü bırakın falan kuluk da özü bırakınlar söylerler ve Ayet el Küş. Ayet el okundum, bir yere bir ayşe girmez. Çok kıymetli Ayet el okuyun. Derslerimi yapmak istiyorum yani zikirler demek istiyor efendim ama yapamıyorum veya yaptığım zaman tamamını yapamıyorum. Yolda giderken, evine gelirken arada yapsın demek ki oturup yaparka zorlanıyor. evet evlenmek istiyormuş ana babası köyümüzden al diyormuş birisine efendim ama köyde namaz, namazlı kız yok diyor ne kadar fena Köyler nasıl bozulmuş ki namazlı niyazlı Müslüman kız yok diyor tabi namazlı niyazlı Müslümanı arayacak, arayacak vuracak, soracak yani şehirde de olur bazı güzel köylerde de olur evet İmtihanlara girecek, üniversite imtihanına girecek kardeşler dua istiyor. Hayırlı bir yer Allah nasip etsin. Yapamadığınız dersleri başka günlerde yapabilir miyiz? Yapamadığı zamanın hemen geçtiği en yakın zamanda yapacak. Dün gece yapamadı, sabah yapsın. Sabah yapamadı, akşam yapsın. Akşam yapamadı, yani öyle gün geçti diye düşünmesin, gecikti diye şey yapsın. Ders almak için ismimizi vermemiz şart mıdır? Hayır, bu fikirleri kabul edip yaparsanız derste olmuş oluyorsunuz. Tabii biz isimleri adresleri toplamaya çalışıyoruz. Bilelim yani falanca yerde mesela diyelim ki Bolvadin'de kardeşimiz ders almış. Adresini bilelim de gerekirse gideriz falan diye toplama gayret ediyoruz. Öyle olursa iyi olur. Evet, İtalya'ya gitmiş. İtalya'da Allah razı olsun. Sahte afiyetler gelsin. mesela değil. Çalıştığım yerde aldığım maaş geçirme yetmiyor. Borcum var. Borcum biraz daha artıyor. İşimi seviyorum ama borçlarımı düşününce ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Evet. O zaman borçlarını ödeyeceği iş bulmuşsa orada çalışır. Efendim. Ondan sonra fırsat bulduk ya da İslam hizmetlere yardımcı olur. Evet. Beyin ameliyatı için yardım bunu söyledik. Tükenmez kalem izi mürekkep gibi maddeler suyu geçirir mi? Geçirir. Adesta mani olmaz. Boya maddeleri mani olmaz. Ama Tabaka olursa sakız yapışmış, sert bir şey yapışmış, efendim böyle bir şey tabaka teşkil ediyorsa o mani olur. Yoksa boya benim için tamam. Öğrenciyim, okula ıslamadım. Doğa buyurursun, buyurursun diyor. O fakir de hayırlı iş. o niyete çalışın, o zaman kolay ezber yapamıyorum, çabuk unutuyorum. Ne tavsiye edersiniz? Çok tekrar etmeyi tavsiye ederim. Çabuk unutur, gençler biraz çabuk unutur. Akılları biraz yukarıda olduğundan, delikanlık olduğundan çabuk unutur. Onun çaresi çok okumaktır. Bir yerde hafızlık çalıştırıyormuş bir hocaefendi, hafızları çelik gibi kuvvetli oluyormuş yetiştirdikleri. Ama şartı neymiş? Her sayfayı 200 defa okutuyormuş. Ya Allah dese bayağı bir zaman tutar Allah Allah Allah diye. Her sayfayı 200 defa okutuyormuş çelik gibi oluyor. Demek ki zor oyunu bozuyor. Yani hafıza zayıflığı falan kalmaz. Çok okursun o zaman bir defa da girmiyorsa aklına üçüncü seferde giren, beşinci seferde giren ondan sonra da hafıza kuvvetlenir daha çabuk alma başlarsın. Hıfza çalışanlar bunu biliyorlar. İlk sayfaları zor ezberlerler. Ondan sonra açılırlar. Onun için hafıza gelişebilen bir şeydir. Çalıştıkça gelişir, daha iyi ezberlemeye başlar. Ameliyat olan ihvanımız dua istiyor. Allah şifa versin. Elhamdülillah iki kağıt kaldı, güçlendi şimdi. şimdi. Onları okuyacağız. Bir tanesi mektup. Kim bilir neler yazıyor. Biz ayrıca Nakşi üveyisi konudan ders aldık. Dört sene kendimizi çekip devre hocamız olacak insan işaret oldu ortancac kızınızı istiyor Allah'ın emriyle dedi. Biz de çok bağlı olduğumuzdan emre karşı gelemedik, kızı verdik. 5 senedir kıza yapmadık kalmadı. Yalancı oldu belli. Yani ilk başta ne veriyorsun? Neyse. Aç bıraktı, dayak, kötü sözler. Ben anne olarak sabredeyim, imtihan dedim. Fakat 5 senedir imtihan bitmedi. Nisan ayında sizin sohbetinizi biraz açıkladım. Buraya devam edin dediniz. Ben kurtuldum. Fakat dört kızım, beyim, iki damardım bu sıkıntıyı atlatamadı. Ağzımız yomurlu, kötü bir şey olur diye ben sizden insan altısından beri derseyim. bir şey olmadığı gibi sıkıntılarım çoğu gitti. Bu adam yalancı. Bu adama bağlanılmaz. Neden? Bir kere Allah'ın emri demiş, kızı almış. Aldatmaca. Ondan sonra iyi Müslüman olmadığını döverek, aç bırakarak göstermiş. Ne ağız yamılır? ne çarpılır ne bir şey olur insan kurtulur böyle bir sahte kere ayrılmak sevaptır yani durmak durmak vebaldir yarancı çünkü hocam çocukları ve beyim buraya getireyim mi? tabi getirsin evet yazık maalesef böyle işte dini duyguları istismar ediyor Allah'ın emri diyor ver kızını diyor Efendim kendi keyfini tatmin ediyor. Maalesef fazla. Sırabında. Bu sırabında çoktan bu de böyle kocaman olduğu için korktuk geriye attık. Evet. Çeşitli şeyleri, sorularını yazmış ve sesler tarzında zihne takıldığını şey yapıyor, cevabını istiyor. Tabii uzun şeyler. İyi insanlarla arkadaşlık etsin. Müslüman mütedeynil ablalarla şeylerle. Onlarla güzel hocaların yazdığı iyi kitapları okusun. İnşallah aklını böyle o kitaplardaki o konulara şey yapsın. Kendi kafasına gelen şeylere değil de o kitaplara taksın. Onları okusun. İnşallah düzelir. Tabii arkadaşlarla, iyi arkadaşlarla beraber ola ola o şeyler azalacak. Kalmayacak inşallah. Evet ders olanların ismi. bir kadından ayrıldım, çocuğu olmamış diye mehlini vermiştim. Bir seneden fazla nafaka veriyorum. İstiyor. Dua edin, Ne tavsiye edersiniz? Evet. O tabi şey boşandıktan sonra İslam'da nafaka yoktur. Mehir vardır. Efendim. Bu yeni kanuna göre boşandıktan sonra devam ediyor. Eh, hayır olur. Vesveseden kurtulmak için ne okumak gerek? Ayet-el Kürsü, Fatiha-i Şerife, Kul-u Allah, bırak evzü birakil karak, bırak evzü birakil nas. girmiştim. Lahz-i derslerini ve Teberrik derslerini nasıl yapayım? Kendi durumuna uygun şeyi yetecek kadar, zamanı yetecek kadar efendim, hafif hafif yapsın, yapabileceği miktarda yapsın. Yani çok miktarda yapıp da yapamayacak duruma düşürmesin kendisini. Mümkünse görüşebilir miyiz? Yazılı kağıdı okumadınız. Çok uzunsa hangisi bilmiyorum görüşürüz. 21 gündür hastanede yattı kardeşim. İlaçlardan dolayı sinirli oldu. Evet. Babamın durumu iyi değil maddi yönden. Dua edin diyor. Yeni doğan yeğenime de dua edin diyor. Allah hastalara şuka versin. Yeni doğan da sıhhatı afiyetle eylesin. Babasının da efendim maddi yönden durumunu hayırlısıyla düzelsin. Sizin cümlemize hayırlı, helal kazançlar ihsan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.